Hocam eselam alaiküm. Aleyküm selam ve Şimdi hocam e, sizin yayınlanan derslerle ilgili olsun, onun dışında olsun bazı şeyler soruluyor sizinle alakalı. Bana sana da geliyordu mutlaka o mailler. Mesela namazın terk namazın terki ile alakalı sizin e, terk edene mürci terk edene tekfir etmeyeni mürci olarak gördüğünüz Veya medine talebesi talebeder hakkında farklı şeyler söylediğinde de dair bir takım şeyler geliyor. Oy verme konusunda, bitikler konusunda. Bu, bu konularda bazı sorular var. Onları size yöneltmek istiyorum müsaisim. Tamam buyurun inşallah abi. Buyur. Evet. Birinci soru hocam. E, Çokça sorulan. Türkiye'de bir kişinin çocuğunu okullara yollaması caiz midir diye soruluyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesinlikle caiz değildir. Yani bir kişinin çocuğunu bu okullara yollaması caiz değildir. Haramdır. Çünkü bu okullarda şirk ve küfür eğitimi veriliyor bilgileri veriliyor tavuklar övülüyor bu okulda e, bu tavukların sevgisi çocuklara aşılanıyor vesaire. bunların hepsi açık ve maruf olan hususlar dolayısıyla e, kişinin e, çocuğunu bu okullara e, yollaması caiz değil haramdır yani bunun yanı sıra birçok haramlar da işleniyor tabi Mesela işte kız erkek iktilatı gibi, karışımı gibi. Yani bırak o şirki şeyleri. Hiç olmasa bile o şirki şeyler, küfri şeyler. Sırf kadın erkek karışımı bile olsa bu caiz olmaması için yeterli bir sebeptir yani. Okula göndermemek için yeterli bir sebeptir. Yine okulda müziklerin çalınması, bunların e, öğrencilere dinletilmesi gibi vesaire. Bunların hepsi e, sırf o şirk ve küfür olması, küfürler olmasa bile caiz olmaması için yeterli bir sebeptir. Evet. Evet e, hocam ikinci soru da oy verme hakkında çok sorular geliyor. Ebu Zerka bu oy verme konusunda ne düşünüyor diye soruyorlar. Evet oy vermek e, oy vermek Türkiye'de yani bildiğimiz maruf oy vermekten bahsediyoruz değil mi? Onun üzerinden e, oy vermek caiz değildir. Çünkü oy vermek şer'i bir yol değildir. Oy vermek şer'i bir yol değildir. Bu nedenle caiz değildir. Ben şahsen hayatım boyunca hiç oy vermedim. E, ailem de vermedi. Ha, ama birileri maslahat görüyorsa, bu nedenle de veriyorsa bir şey diyemem. Aslında burada tafsilat var. Yani e, birçok tafsilat söz konusu. Şimdi öncelikle kısaca şöyle tavsillendirerek de cevap versem daha iyi olur herhalde. Evet. E, şimdi... Mesela Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünelim. Şu anda Başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı diyelim ki insanlar emir seçecek. Mesela emir seçecek. Yani beyat et edecekleri bir emir seçecekler Türkiye halkı. Kendisine mesela. Bunu da Tayyip Erdoğan olarak belirledi çoğu diyelim. Ve dolayısıyla işte Seçim başlatıldı. Sandıklar kuruldu. Halk seçime davet edildi. Ve Tayyip Erdoğan emir olarak seçildi mesela. Bu şer'i bir yol değildir. Emir böyle seçilmez. Emir şeriat ülkesinde emir ehlül halli vel akt yani alimler heyeti tarafından seçilir. Halka sunulmaz. Dolayısıyla bu şer'i bir yol olmaması nedeniyle bidattır. Ama mesela günümüzde Halk, e, bizim şeriatın anladığı anlamda biz kendimize bir emir seçelim, ona beyat etelim mantığıyla birilerini seçmiyorlar. Ne yapıyorlar? Herkesin oy verirken kendisine göre bir e, görüşü var. Kendisine göre bir düşüncesi var. O düşünce üzerinden, o görüş üzerinden oy veriyor. E, mesela bu düşüncelerden birisi şu şekilde olursa, işte şu anda çeşitli partiler var bunların bir kısmı Müslümanlara zarar noktasında diğerinden daha az veya Müslümanlara fayda noktasında diğerlerinden daha faydalı şeklinde düşünerek ve bunu da maslahat görerek oy verirse bu onun tevilidir. Ona bir şey bir şey diyemem. Ama dediğim gibi oy vermek asli itibariyle bu şekilde caiz değildir. Şer'i bir yol değildir. Evet yani Böyle cevaplıyor. Evet. Evet hocam. Gene merak edilen üçüncü soru. Tagut'un mahkemesine başvurma konusunda bu Zerkan'ın inancı nedir diye, diye soruyorlar. Caiz değildir zaruret dışında. Ama mesela diyelim biri sana zarar verecek net bir zulümde bulunuyor. Ve bunu def etmek de bu zulmü def etmek de ortadan kaldırmak da e, ancak bu mahkemelere başvurmakla mümkünse. O zaman caiz olduğunda şüphe yoktur. Evet. Bunu biraz açar mısın hocam? Yani bunu e, şu şekilde yani aslı itibariyle Allah azze ve celle bize eee şer'i bir mahkemeye başvurmamızı emrediyor. Ve Tağutun mahkemesinden uzak durmamızı emrediyor. Ve dolayısıyla Tağutun mahkemesine başvurmak razı olmadıktan sonra büyük şirk değildir, büyük küfür değildir. Bunun büyük küfür olduğuna dair hiçbir delil yoktur. ve Dolayısıyla bu caiz değildir. Ama bu türlü e, net dediğim gibi az önceki ifademde e, zarar verecek, zararı net olan hususlardan bahsettim. Yani zararı netse bunun o zaman zararı def etmek adına e, bazı mahzuratlar mübah olur. Evet. Evet. Diğer bir soru da asıl itibariyle şirk işleyen bir kimseyi tekfir edebilmek için hücreti anlaması şart mıdır? Yani fehmül hücce şart mıdır? diye soruluyor. E şimdi evet hücreti anlamak şüphesiz ki şarttır. Yani kitap, sünnet, muhakkik alimlerin sözlerinin hepsi bunu gösterir. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Yani tamam fehmül hücce şarttır dedi kitap sünnet, alimlerin sözleri buna derat ediyor da. Şimdi farklı bir problem var burada. Şimdi genel olarak mesela tekfir zihniyetli bazı insanlar bir de bazı kardeşler bu meselelerde ne dediklerinin farkında bile değiller. Yani bu fehmül hücce meselesinde veya bu türlü meselelerde genel olarak ne söylediklerinin farkında bile değiller. Yani bırak meseleyi anlamadıklarını kendi sözlerinin bile farkında değiller. Yani ne söylediklerini bilmiyorlar. Kendi sözlerini bile anlamış değiller. Yani bazı ifadeler ve cümleler kullanıyorlar. Aslında bu kullandıkları ifadeler ve cümleler ee, başka ifade ve cümleleriyle birebir ters. E bir kere dinin ruhuna ters ibadeler kullanıyorlar. Mesela örneğin ders yapıyorlar bu arkadaşlar. Sağda solda ders yapıyorlar. İnsanlara tevhid anlatıyorlar. Ee, insanlara tevhid anlatırlarken de e, mağruf o klasik tasavvufçulara o saldırırlarken ne diyorlar? Her zaman kullandıkları cümle var işte ya mekelimüşlükler bile la ilahe illallah'ın manasını bu tasavvufçulardan daha iyi biliyorlar diyorlar. Doğru değil mi? Yani bunu devamlı duyuyoruz. Evet evet. Mesela işte ne yapıyorlar? Hatta Ebu, Ebu Talip kısasını örnek veriyorlar. Diyorlar bak işte Ebu Talip Ölüm aleyhisselatu vesselam geldi amcasına. Amca la ilahe illallah de dedi. Bununla hüccet olarak Allah azze ve celle'nin karşısına çıkayım. Ee, ondan sonra oradakiler hepsi ne yaptı? Ayağa sıçradılar. Değil mi? Zaten Allah da belirtiyor bunlar. E, ne dediler işte bütün ilahları tek bir ilah mı e, kıldı diye. Yani bakıyorsun... Mekkeli müşrikler bile La İlahe Allah anlamını bunlardan daha iyi biliyorlar. Diyorlar bu arkadaşlar. bu talip kısasını örnek veriyorlar. Buna benzer örnek veriyorlar. Bir de ne diyorlar? Diyorlar ki bu Mekkeli müşrikler hücreti anlamadıkları halde Allah bunlara kafir dedi, müşrik dedi diyorlar. Görüyorsun değil mi çelişkiyi mesela? Az önceki ifadelerinde diyorlar ki ya La İlahe Allah'a bunlar anlamışlar. Bizim tasavvurçulardan bile daha iyi anlamışlar. Süper biliyorlardı. La ilahe illallah. O yüzden hepsi ayağı sıçladı Kabul etmediler. Hepsi bunu anladı. Bizim tasavvufçular bile bunlardan daha cahil diyoruz. Ondan sonra bir sonraki cümlemizde, bir sonraki gün ya bu insanlar e, şirpte cehalet özür müdür, bu insanlar kafir midir? Tabii ki bunlar kafiridir. E hücreti anlamadılar diyorsun. Ya olur mu hücreti anlamadıkları halde de Allah Mekkeli müşriklere kafirdir diyorlar. Dolayısıyla bizimkiler de kafir diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani iki, iki arasındaki iki anladık mı? Dolayısıyla mesela ne diyorlar? İşte diyorlar ki bakın Allah onlara akletmeyen toplum, duymayan toplum, işitmeyen, anlamayan toplum dedi diyorlar. Yani bir cümleleri diğerleriyle çelişiyorlar. Hani Mekkeli müşrikler La ilahe İllallah'ın manasını bugünkü tasavvufçulardan daha iyi biliyorlardı. Hani La manasını çok iyi anlamışlardı. Bu yüzden e, hepsi peygamberi, efendimize karşı çıktılar. Hani çok iyi biliyorlardı? E başka cümlelerinde diyorsun bunlar cahildi, bunlar yücreti anlamıştı, bunlar ya, akletmiyordu, fehmetmiyordu. Allah bunları müşrik ediyoruz. Edi Dolayısıyla Mekkeri müşrikler cahil değildi. La ilahe anlatıyorlardı. O yüzden Allah Azze ve Celle bunlar anladılar. Bunlara cahil dedi, Tabii ki bunlara müşrik dedi. Çünkü Kur'an'da, Kur'an kullanımının çoğunda cahil ifadesi, hücreti anlamama ifadesi, akletmeme ifadesi, duymama ifadesi bilip de amel etmeyenler için kullanılır. Bilip de amel etmeyenler için, yüz çevirenler için kullanılır. Dolayısıyla Allah bunlara cahil dedi, bunlara akletmeyen, duymayan, işitmeyen, anlamayan bir toplum dedi. Ama bunlar akleden bir toplumdu, duyan bir toplumdu, işiten bir toplumdu, anlayan bir toplumdu ve bilen bir toplumdu. Ama Allah Azze ve Celle'nin bunlara akletmeyen, duymayan, işitmeyen, anlamayan vesaire cahil demesinin sebebi bildikleri halde yüz çevirmelerinden dolayıdır. O yüzden Kur'an kullanımında asıl olan bir kelimeye hangi anlam çoğunlukla yüklenmişse o anlam asıldır. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da Cahil kelimesinin kullanımlarına baktığında çoğu bildiği halde yüz çevirenler için kullanılmıştır. Az önce dediğim mesele de bunu örnektir. işte. La ile Allah'ı biliyorlar. E birileri babalarını peygamberden daha iyi oğullarını tanıdıkları gibi peygamberi tanıyorlar. Yani bunların neresi cahil? Muyum? O yüzden Mekkeli müşrikler cahildi. Buna rağmen Allah onlara müşrik dedi. Dolayısıyla bugünkü insanlar hiç ücreti bilmese de, anlamasa da, duymasa da, işitmese de, cahilse de bunlar demek ki, müşrikler gibi müşriktir demek. E, ilme san bir e, vecih değildir. Kesinlikle e, uzaktan, yakından e, bir alakası yoktur raci olma cihetinden. Tamamıyla mercohtur. Tabi bunlar hakkında inşallah dersler gelecektir. Evet. Zaman, diğer bir soru da Azeriler çok soruyorlar. Medine talebeleri mürciye midirler? Siz onlara mürciye falan dediniz mi? Böyle bir söylenti yayılmış. Estağfirullah. Yani. Estağfirullah. Estağfirullah. estağfirullah. Yani ben nasıl mürciye derim? Kardeşler ehli sünnettir. Selefi kardeşlerdir. Öyle bir şey yok. Yani Benim hiçbir zamanlara mürciye dediğim falan Yok onlar ehli sünnettir ve selefidir. Evet. Ee, yine hocam merak edilen sorulardan birisi mitingler hakkında Ebuzerkan ne düşünüyor diye sormuşlar. Mitingler caiz değildir. Şer'i bir yol değildir. Ve haramdır. Evet, ehli sünnetin menhecinden, yolundan değildir. Evet. Başka bir soru hocam. Biz şirk işleyene hüccet ikamesinden önce dünyada müşrik deriz. Ve müşrik muamelesi uygularız. Ahirette ateşine hükmetmek ise hüccet ikamesinden sonradır diyorlar. Bu görüş doğru mudur hocam? Birakis batıldır. Ee, evet yani bu özellikle son zamanlarda iyice meşhurlaştı. Dünya ile ahiret ahkamı, esma ve ahkam diye bir ayrım yapıyorlar. İşte biz ismem bunlara müşrik deriz. Ahiretteki hükümleri Allah'a kalmıştır. Yani kısayası şöyle diyorlar. Çünkü bu mücmel gelebilir bu soru. Bu sorunun e, kastı şudur yani. Bu soruyu soranların e, kasıtları veya e, kabul edenlerin itikatları şu şekildedir. Diyorlar ki bir insan dünyada şirk işlerse büyük şirk, biz ona direkt müşrik deriz. Hiç hücceti duymasa da, anlamasa da, bilmesi de biz ona müşrik deriz. Ama ahirette ateşini hükümetmek ancak bu ancak hücret ikamesinden sonradır diyorlar. Do dünyada bir şey istisna kılıyorlar. E o da nedir? E i̇şte öldürülmesi. Diyorlar ki mesela şirk koşan bir insanı biz müşriktir deriz. Ama o insanın mürted olarak öldürülmesi veya ahirette ateşine hükmedilmesi ancak ve ancak hüccet ikamesinden sonradır. Ama hiç hüccet ikame edilmezse biz ona dünyada müşrik deriz ve müşrik muamelesi uygularız. Ney müşrik muamelesi işte maruf şeyler, kefenlemeyiz, namazını kılmayız. Ee, Müslüman mezarlığına gömmeyiz vesaire bu şekilde müşrik muamelesi uygularız. Sadece dünyada müşrikler müşrik muamelesinden bir şey uygulamayız. O da ölüm. Çünkü yani biliyorsun dinini değiştiren öldürür, mürted olan öldürülür ya ama biz bu ölümü yapmayız diyorlar. Ölüm hüccet ikamesinden sonra olur ve onu kadı yapar diyorlar. Ama e, ölüm dışında diğer ahkamları müşrik müşrik ahkamını bu insanlara uygularız. Ahirette hüccet ikamesi yapılmasa ahiretteki ateşine hükmetmeyiz. Onun inşallah'a kalmıştır. Ama Hüccet ikamesi yapılırsa bu insana dünyada da öldürülür. Ahirette de ne yapılır? Ateşe ee, ateşine ekmeliler. Tabii bu ayrımın bir delili yoktur. Cehalet özürdür. Bir insan şirk koşsa bile mesela örnek verelim bir istihasede bulunsa bir ölüye kabrin önünde secde etse kabir sahibine putun önünde secde etse bile bu kimse tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalkmadığı müddetçe müşriktir. E, ve ona e, dolayısıyla da dünyada müşrik ahkamı uygularız diyemeyiz. Bu insan tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalkmadığı müddetçe Müslümandır. Bu türlü şirk kossa bile dünya ve hayret ahkamına dair bunların söylediği gibi bir şey yoktur. E bunların kendilerine göre delilleri var. İşte Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunlara evet. müşrik demiştir. Hiç Allah'ın hüccetini işitmeyenlere de müşrik demiştir. Mesela işte ne gibi müşrikler Allah'ın e, kelamını işitmek için senden aman dilerlerse onlara Allah'ın kelamını işitinceye kadar aman var. وَيْنَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَعَرَكَ فَأَجِرْهَ حَتَّى يَسْمَعَ kelamı Allah eee bir müşrik senden aman dilerse Allah'ın kelamını işitinceye kadar ona aman ver. Diyorlar ki bak Allah Azze ve Celle daha hiç Kur'an'ı işitmeden, hiç Allah'ın hüccetini kelamını işitmeden Allah ona müşrik ismini vermiştir. Dolayısıyla biz de aynı şeyi yaparız. Ama tabii ki bu yanlıştır. İlmi kıyastan uzaktır. Çünkü bunlar asli kafirler içindir. Allah Azze ve Celle Resulü ve Selef. Asli kafirle aslan Müslüman olup da sonradan şirk işleyen arasını ayırmıştır. Dolayısıyla batıldır. Buna verilecek sayısız cevap vardır. Allah şahittir şahsen. Ee, mü mübalası söylüyorum. Sabaha kadar bunun zıttına delil saysam bitmez. Mübalağası söylüyorum bunu. Mübalağa demiyorum, tehditliyorum. mübalası söylemiyorum. Şahsen sırf buna cevap olarak 10 ders yapsak yetmez. Ama bunlarla alakalı ders gelecektir. Evet. İnşallah cevaplar gelecektir bunlara. Dersler yapıldıkça. Evet. Evet hocam yine merak edilen sorulardan birisi de namazın terkinin hükmünde icma var mıdır? Yoksa ihtilaflı mıdır? Namazın terkine küfür dememek e, irca fikri mıdır diye söylüyorlar. Şimdi namazın terkinin hükmü yani biz bunu defalarca anlattık. Hep söyledik e, ve açıkçana söyledik. Hani e, böyle mücmel ifadeler de kullanmadık ama buna rağmen hala aynı şey soruluyor. Hatta e, biz üstünü yazan yapıyoruz. Belki o sözlerimizi duymamışlardır. Veya beşer, beşeriz. Belki iyi anlatamadık. Veya kardeşler, dinleyenler iyi anlayamadı. Buradan tekrar cevabını verelim. Namazın terkinin hükmünün ihtilaflı olduğu şüphesizdir. İcma yoktur bu konuda. Namazın terkinin hükmü şüphesiz ki ihtilaflıdır. ehl sünnetin görüşündendir her ikisi de. Yani iki görüşten herhangi bir tanesi tercih edilebilir. İkisi de ehl sünnetin görüşüdür. Ama asıl problem bu değil. Yani asıl problem burada değil. Asıl problem şu. Şimdi mesela hem namazın terkini küfür gören bazı kardeşler, hem de küfür görmeyen bazı kardeşler, bu meselelere haddinden fazla gereksiz bir şekilde dalıyorlar bu meselelere. ve insanları bu meseleler üzerinden değerlendiriyorlar, ehli sünnete sokuyorlar ve ehli sünnet dışına çıkarıyorlar. Yani ben buradan kardeşlere sesleniyorum. Bunlar sizin işiniz değil. Yani kafir görenler içinde, yani hükmünün küfür olduğunu görenler içinde, görmeyenler içinde bunları insanları uygulamak, bunu bahis konusu yapıp insanları bu mesele üzerinden değerlendirmek sizin işiniz değil. Bunlar ilim talebelerinin, ilimle uğraşanların, şanların, ilim ehlinin işi. Yani siz hüküm olarak birini kalbinizde tercih edersiniz. Küfürdür diye, küfürdür veya değildir şeklinde, namazın tercih küfürdür veya değildir şeklinde tercih edersiniz. Bu görüş sizde kalır. Bunu insanlara uygulamak sizin işiniz değildir. Bunu e, tartışma konusu yapıp, Birlerinin mürciye görmek veya diğerlerinin birlerini harici görmesi caiz değildir. Ve bu hükümleri insanlara da uygulamak avamın işi değildir. Avam gidecek, namazını kılacak, bildiği tevhidi, meseleleri uygulayacak, şirke düşmeyecek, evinde yemeğini yiyecek, iş edecek, işine gidip gelecek. Onların işi bu meselelere girmek değildir. Ve caiz değildir. Ben buradan sesleniyorum. Terkini küfür görenlerin de Görmeyenlerin de bu türlü tutumları Selef'in menhecine terstir. Bunları artık kavga konusu olmaktan çıkarsınlar. Bunlar caiz değildir. Allah Azze ve Celle davetlerine de, ilimlerine de bereket vermez, bereketi alır. Zaten bunlar avam. Zaten fazla ilimleri yok. Elindeki ilimleri de kaybolur, bereketi gider. Ne ailelerine faydaları olur, ne kendilerine faydaları olur, ne çevrelerine faydaları olur. Kim namazın terki küfürdür, aksini söyleyen de mürciyedir derse, Eğri sünnetin menhecinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlar. Aynı şekilde, kim namazın terki küfür değildir, küfürdür diyen haricidir derse, Aynı şekilde selefin menhecinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlar. Aynı şekilde, her kim namazın terki küfür değildir derse, Veya namazın terki küfürdür derse, bu iki görüşten birini tercih ederse, ve bu ilim talebesi veya ilim ehli bir insan değilse ve bunu gündem ederse, tartışma konusu ederse, insanları bunun üzerinden değerlendirirse, bunun da yolu yol değildir. Selefin menhecine terstir ve adım adım uzaklaşıyordur. Her şey küçük başlar ve büyüye doğru gider. Yani ben şahsen bu türlü sorulardan açıkçası söylüyorum bıktım. Yani caiz değildir ee, bu türlü tartışmalar, caiz değildir birlerini mürcilikle ve haricilikle suçlamak erisünetinin menhecine tersdir. Evet. E, hocam yorulmazsam birkaç soru daha var. Evet. Bir Azeri kardeş şöyle soruyor. Aynen onun ifadelerini okuyorum. Ebu Zer, Zerka hoca sizinle konuşmasında diyor ki yani benimle senin yaptığın geçen konuşma hakkında evet. Muhabbedi İbni Abdülvehhab Fehmül Hüce'yi şart koşmuş. Sözleri var. ispat edebilirim. Ama talebeleri Necid Uleması Şeyh'in Fehmül Hüce'yi şart koşmadığını diyorlar. Hoca da diyor ki ya senin için, bu evet. bizim için karine ama ücret değil. Mutlak anlamda. Ha, benim da, sözümü naklediyor yani. Evet. Ha, evet. Torah, hoca diyor ki, dört imam bizim sözümüz sözümüzü de değil de Kur'an ve sünnetten alın. Hükümlerine demiş. Ama dört imamın talebeleri bu sözlerin avama değil de alime söylediklerini bildirmişler. Heh. Pek ben anlayamadım hocanın sözlerinden. Anladım ki dört imamın sözlerine anlayan talebelerinin sözleri de hü hüccet değil bizim için. Bunu açıklar mı diyor? Şimdi e, öncelikle e, Necid ulemalarının hepsi değil. Yani hepsi Femül Hücceyi şart görmüyor değil. Bir kısmı sözleri var ki bir kısmının sözleri de mücmel bir kısmının sözleri de Fehmül Hüce'yi şart gördüğüne dair açık dolayısıyla üç kısım bazıları Fehmül Hüce'yi şart koşuyor açık bir şekilde necdilerden bazıları ee, şart koşmuyor e, bazıları da bazılarının sözü de mücmel e, önce orayı bir düzeltelim yani eee Orada bir eksik anlama var. Yani ben kendi cümlelerimi tam olarak hatırlamıyorum ne dedim de. Ama meselenin aslı buradan söyleyeyim bu. İkincisi kardeş o sözlerimin devamını yanlış anlamış. E, meselenin aslı şudur. Ben şunu söylüyorum diyorum ki. Asıl olarak kimsenin sözü hüccet değildir. Hüccet kitap sünnettir. Selefin icmasıdır. Selefin sözü bizim için hüccettir. Selefinin değil. Ee, dolayısıyla e, bunun üzerinden yola çıkarak şöyle dedim. Dedim ki mesela bir ilim ehli var, bir alim var ve onun bir ekolü var. Onun ashabı var, yolunu takip eden bir medresesi, talebeleri ve o talebelerinin talebeleri şeklinde bir ekolü varsa bu ekol bir kısmı veya çoğunluğu şeyhe bir şey nispet etmişse asıl itibariyle bu bir karinedir. Şeyhin sözünü onlar talebelerinin sözlerine hamletme noktasında bir karinedir. Yani mesela buna da örneği verdik dedi ki mesela Fehmül Hücce'yi düşünelim. Şimdi baktığımızda bazı necdiler, Rahimehumullah diyorlar ki Muhammed Abdul Abdülvahhab Fehmül Hücce'yi şart koşmuyor. Yani dolayısıyla müşrikler anlamadığı halde Allah onlara kafirdir dedi. Ee, ve şeyhin bazı sözlerinden e, hareketle tefsir ediyorlar, şerh ediyorlar. Hatta şeyhe bazı sözler nispet ediyorlar. Ve diyorlar ki işte şeyh burada fehmül hücce şart koşmuyor. Ben de dedim ki evet bunlar onların ekolüdür, medresesidir, aralarında talebeleri vardır vesaire. Asıl itibariyle bir hocanın medresesi, ekolü, talebeleri, şeyhin bir sözünü naklederken şeyh bundan bu sözü kastediyor derse bu bizim için kat'i hüccet olmaz ama bir karine olur dedim. Kat'i hüccet olmaz, zaten bunun kat'i hüccet olduğunu kimse söylemez. Bir karine olur dedim. Ama birisi o karinenin mukabilinde delil getirirse, o karinenin zıttına delil getirirse, yani o talebelerinin, o ekolünün, o medresesinin zıttına bir delil getirirse, kimse gelip e, sana diyemez, talebeleri böyle demişse mutlaka öyledir diyemez. Yani mesela Muhammed bin Abdülvehhab, Fehmi'l-Hücce'yi şart koşuyor. Talebeleri geliyor diyor ki Muhammed İbni Abdülvehhab, Fehmi'l-Hücce'yi şart koşmuyor. Şimdi asıl itibariyle onların sözleri bizim için bir karinedir. Ee, karinedir. Karine bir güçlülük taşır, zahirlik taşır ama kat'ilik ifade etmez, kesinlik ifade etmez. Dolayısıyla ben e, aksi, o talebelerinin aksini iddia ediyorsam, yani hayır, e, Muhammed İbni Abdülvehhab, Fehmi'l-Hücce'yi şart koşuyor diyorsam, benim karşımda bir karine var. O karineye de cevap vermem lazım. Çünkü asli itibariyle karine alınır. Yani o talebelerin, o sözlerin mukabiline bir şey ortaya koymam lazım. Ben de tutup Muhammed bin Abdulah sözlerinden açık ve net bir şekilde fehmül hücceti şart koştuğunu, en azından mutlak, en azından e, fehmül hüce, yani kısmen anlamasını şart koştuğunu ortaya koyarsam talebelerinin medresesinin ekolü bağlayıcı değildir. Ve kimse de onu bana ilzam edemez. Sen onun talebeleri gibi anlamak zorundasın. Ee, Muhammed bin Abdulü talebelerinin sözleri zıttına söz getirsen dahi talebeleri gibi anlamak zorundasın diyemez kimse. Böyle bir ilzamda bulunamaz. Çünkü hüccet bizzat alimin kendi sözüdür. Bir karine varsa, evet o karine e, altında e, o karine altında kalmışımdır ben. O karine'nin e, o karineye karşı bir şeyler ortaya koymam lazım. Koyarsam o karine beni bağlamaz. Dolayısıyla bu bağlamdan çıkarak şunu da örnek verdim. Dedim ki mesela dört nesil memnun sözlerini düşünün. Bizim sözlerimizi, sözlerimize bakın. Kitap sünnette varsa alın, yoksa reddedin gibi sözler var. Çeşitli farklı siyaklarda ve cümlelerde sözler var. Dedim ki biz onların medresesine, ekolüne baktığımızda bu sözlerini alimler için söylediklerini görüyoruz. Zaten ondan önce de ondan sonra da tüm Selef'in e, ameli bu şekildedir. Avam'ın eline bırakmamıştır kitap sünneti. Avama sormayı hamletmişlerdir. Dolayısıyla mezheb talebeleri, ekolu, medresesi bize şehrlerin bu sözlerinden yani bu mezheb bu sözlerinden kasıtları avam değil İlim talebeleri ve alimler için söylenmiş sözlerdir. Dolayısıyla biz bu bir karinedir. Ve biz bunu almak zorundayız dedim ben. Ama dedim ki mezhep imamlarından şöyle bir söz gelseydi. Mesela bizim görüşümüze bakın. Kitap avam da olsanız, ilim talebesi de olsanız, alim de olsanız kitap ve sünnete bakın şeklinde. Veya buna bu anlamda net sözler gelseydi talebelerin sözleri bizi bağlamazdı. Çünkü talebelerin sözleri karinedir. Ben de karinenin zıttına delil getirmişimdir. Nedir o delil? İşte bak mesela getirdim şeklerden Diyorlar ki bizim sözümüze bakın. Avam da olsanız, alim de olsanız, ilim talebesi de olsanız bizim sözlerimize bakın. Kitap sünneti uyuyorsa alın, uymuyorsa reddedin. Ben de dedim ki ben de buradan şunu anlatmak istedim. Yani böyle bir karine yok elimizde. Dolayısıyla o mezhebi ekolünün sözü karine olduğu için biz aslı itibariyle onu almamız gerekir. Yani mezhep alimleri bu sözlerinden ilim talebelerini ve alimleri kastediyorlar avamı değil evet yani burada şu var ee, elimizde kar bu karineyinin dışına çıkacak bir delil yok mezhep imamlarımızdan dolayısıyla onların ekolünün medresesinin sözünü almak zorundayız o deney avam, mezhep imamları bu sözlerinden avamı kastetmemiştir İlim talebeleri, delile bakabilecek insanları, belli bir ehliyete sahip insanları, ulumul aleti en azından okumuş insanları kastediyorlar. Yoksa domatesci, manavcı, bakkalcıyı kastetmiyorlar. Evet. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet. Tamam. Evet. Sizin eklemek istediğiniz, ilave yapmak istediğiniz şey varsa ekleyebilirsin. Yok. Tamam. Yani şöyle, açık söylediklerim zannedersin. Evet. Başka bir soru da hocam. Maide 44. 44. ile ilgili diyorsunuz ki diyor arkadaş bir kayıtta dinlemiş. Küçük küfür yani bir insan elinde fırsat varken de Allah'ın bütün hükümlerini terk edip hüküm etmezse herhal görmedikçe kafir olmaz dediniz. Peki birçok suud üleması tüm hükümleri terk edenin kafir olduğunu diyorlar. Hatta Şeyhülislam gibi bir teymiye İbni Kesir'den delil getiriyor getiriyorlar ki onlar Moğol hükümdarı Cengiz Han'ı tekfir etmişler. Yani iddia ediyorlar ki Cengiz Han namaz kılıyor, oruç tutuyordu ve bu hükümleri helal görmüyordu. Bütün bunlara rağmen tekfir edildi. Bu konuyu bize izah ederseniz memnun olurduk. Çünkü birçok kardeşler ve aralarında tekfirci olmayan ilim talebeleri de Ebu Zerkan'ın bu konuda hata ettiğini söyledi. Bu ilim talebesi yani Ebu Zerka'nın hata ettiğini söyleyen kişiler ilim talebeleri tekbirci falan da değiller. Bu konuda Ebu Zerka görüşlerini açıklar mı diye soruyor. Evet şimdi bazı müteahhir ilim ehli böyle demiştir. Ama bu mercohtur yani racih değildir. Cengiz Han'a gelince yani devamlı bunu gündeme diyorlar maalesef. İşte meseleleri iyi okumadıklarından tahkik edemediklerinden kaynaklanıyor. Cengiz Han hükümleri helal görmüyordu. Buna rağmen kafir oldu sözü batıldır. Hatta naklettikleri İbn-i Teymiye ve i̇bn Kesin'in sözlerine de birebir terstir bu zaten. Çünkü kısaca cevap vereceğim buna uzatmayacağım. Çünkü maruf olduğu üzere Cengiz Han neyle hüküm ediyordu? Yasayla doğru mu? Neydi bu kitap? Yahudilikten, Hristiyanlıktan, İslam'dan e, e, hükümler bir araya getirilmiş. Ee, ve kanunlaştırılmıştı. Ve bunu, bunu Allah'ın dinine nispet ediyorlardı. Yahudilikten, Hristiyanlıktan, ee, İslam'dan ve kendilerinin getirmiş oldukları hükümlerden ve farklı diğer yerlerden bir araya getirilmiş kanunlar, hükümler vardı. Ve bunu Allah'a nispet ediyorlardı. Allah'ın dinidir diyorlardı. İşte bu istihlalin ta kendisidir. Yani ne var burada? Allah'ın dinine nispet var. O yüzden zaten bir kimse bir amel işlerdi. Allah'ın dininden olmadığını bildiği halde bu Allah'ın dinindendir derse bu istihlalin kendisidir zaten istihlal budur, İstihlal budur, bu küfürün ta kendisidir. O yüzden bunun bizim konumuzla yakından uzaktan hiçbir alakası hiçbir alakası yoktur. Tekrarlıyorum, bunlar Allah'ın indirdiği dışında şeylerle hükmediyorlardı ve bu hükümleri Allah'a Allah'ın dinindir diye hükmediyorlardı. Allah'ın dinine nispet ediyorlardı. Allah'a nispet ediyorlardı. Bu da zaten istihlalin kendisidir. O yüzden bunlar pasif şüpheler. İnşallah hakimiyetle alakalı dersler geldiğinde bu pasif şüpheleri, inşallah detay. Evet şunu da tabii şunu da unutmadan söyleyeyim. Şunu unuttum. Şimdi anlaşılmayan şöyle bir husus var veya dikkat edilmeyen diyeyim şöyle bir husus var. Şimdi mesela devamlı soruluyor işte Maide 44'ün hükmüne veya buna benzer ayetlerin hükmünü. Biz de anlatıyoruz. Tabi diyoruz ki bunun hükmü küçük küfür. Şimdi e, şunu özellikle vurgulayayım Musa abi. Evet. E, evet diyoruz ki bu ayet küçük küfür ama niçin bunun üzerinde duruyoruz? Yani küçük küfür olduğuna dair niye bu kadar üzerinde duruyoruz? Şundan dolayı yani bu Allah'ın dini ve bunun Allah'ın dininde bu ayetle alakalı bir hüküm var. Ve o hüküm ortada ve belli bir hüküm. Bu hüküm de bunun küçük küfür olduğuna dair. Sırf bu hükümün Allah tarafından, Allah Azze ve Celle tarafından bildirildiğinden dolayı küçük küfür olduğu bildirildiğinden dolayı biz bunun üzerinde bu kadar duruyoruz. Yoksa e, bu büyük küfür olsa da bizim için şu anlamda bir şey ifade etmez. Yani bu insanlar bugün Allah'ın diniyle, Allah'ın diniyle hükmetmeyen, Allah'ın ayetleriyle hükmetmeyen, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen bu bazı Müslüman ülke yöneticileri büyük küfür işlese dahi, yani bu büyük küfür olsa dahi yine kafir olmazlar. Problem, yani burası anlaşılmıyor. Yani neden? Çünkü bu insanlara tekfirin, evet büyük küfür işlemiş olurlar. Eğer bu büyük küfürse büyük küfür işlemiş olurlar. Tekfirin engelleri ve şartları uygulanır. Tekfirin engelleri ve şartları uygulanmadıktan sonra bu insanlar yine tekfiri olmaz. Yani büyük küfür olsa da hüküm ne yapmıyor? Hüküm bu insanlar cetinden tamamıyla ne yapmıyor? Değişmiyor. Neden? Biz niçin buna küçük küfür diyoruz? Sebebi küçük küfür olduğu için. Yoksa bu aksi takdirde yani bizim için şu anlamda çok büyük bir şey ifade etmez. Yani büyük küfür de olsa ne deriz? Evet bu insanlar büyük küfür işliyorlardır ama kafir mi diyeceğiz? Yok. Nasıl istigase ediyoruz? İstigase büyük şirktir, küfürdür. Kur'an makluktur, küfürdür. Kafir mi diyoruz? Veya adam müşrik mi diyoruz? Hayır. Ne yapıyoruz? Tekfirin engellerini ve şartlarını uyguluyoruz. Dolayısıyla hani ee, şu, şu, şu tekfircilerin eline bir malzeme vermez. Yani çok büyük bir şey ifade etmez. Varsayalım ki tuttular bize ispatladılar. Dediler ki e, evet bir insan Allah'ın diniyle hiç hükmetmiyorsa o zaman e, büyük küfürdür. Veya şöyle şöyle yapıyorsa büyük küfürdür. İstihlal şart değil vesaire. tamam. Baş göz üstüne ispatladınız. İstihlal şart değil. Ne değişti? Yani istihlal şart değil bütün şimdi yöneticileri kafir mi koyacağız? Yok. Yine zaten bizim için hiçbir şey değişmiyor. Ne var? Tekfirin engelleri ve şartları var tekfirin engelleri ve şartları uygulanır. Engelleri yerine gelip şartları kalkmadığı müddetçe yine bu insanlar tekfir edilmez Müslümandır. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum olay? Evet. Ha, o yüzden yani bunu da özellikle buradan vurgulamış olayım. Yani o yüzden hani e, bunun üzerinde bu anlamda durmak çok büyük e, semereciyetinden çok büyük bir şey ne yapmıyor? İfade etmiyor. Sırf bizim bunu küçük şirk olarak vurgulamamızın sebebi bunun icma oluşundan dolayıdır ve Allah'ın dinindeki e, bu ayetin hükmünün bu olduğunu inandığımızdan dolayı üzerinde duruyoruz. Yani tamamıyla bu ayetin mecrandan çıkarıldığı için, selefin anlayışına ve fehmine ters düştüğü için bunun üzerinde duruyoruz. Yani nasıl biz bir ayet, e, mesela istiva ayeti tevil edildiği için üzerinde duruyoruz? Nasıl e, e, diğer isim sıfat ayeti veya kaderdeki kaderle alakalı bir ayet, bir ha hadisin üzerinde duruyoruz? Ee, neden? Selef öyle inandığı için. Aynı şekilde Selef böyle inandığı için bunun üzerinde duruyoruz. Yoksa birlerini e, işte bunlar küçük küfürüş diyorlar. O yüzden kafir olmadılar demek dememiz için değil. Çünkü büyük küfür de işlese yine tekfirin şartları ve engelleri uygulanır. Tamam? Evet. Oldu inşallah. Burada bırakalım. Tamam. Tamam. Bileyim. Oldu. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.